Nef'u isbat virdinin telkininde usuller farklıdır. Hacı Alaaddin Attar Kutsesi Ruh gibi bazı meşayih yani intisap edenlere nazaran gaflet, hatara, vesvese ve hayali konuşmaları engellemek maksadıyla Nef'u isbat verdini Celal verdi gibi telkin ettiler. Bunlar masivayı nefyetmek için la maksuda illa Allah. Eşit allah Teala'dan başka hiçbir maksat yoktur manasını kastettiler. Masivayı nefretmeyi murat ettiler. Gavz-ı Azam, Seyyid Sibgatullah Arvasi gibiler, kalbin tasfiyesi için başlangıçta nef-i isbat zikrini, bilahare kalbin cemiyeti içinde celal ve latifeler zikrini telkin etmişlerdir. Muşarun İleyh'e göre, celal ve latifeler zikrinin telkini, ...murakabelere girmek için daha kuvvetli vesiledir. Üstad Şeyh Abdurrahman Tâhi ise, ...bazı hallerde zikir olmaksızın, ...göbek altında nefesin tutulmasını emrederdi. Çünkü bununla zulmet içten çıkarılır diye tasrih ediyordu. Bizce bundan hasıl olarak sonuç şudur. Bazıları tam sahuvu seçmekle, ...kalbin genişletilmesi gayesine binaen, nefh ispat isbat zikrini, diğer bazıları da cemiyeti çabuklaştırmak maksadıyla celal zikrini tercih ettiler. Başka bir takım saadatlar ise, hem cemiyeti çabuklaştırmak, hem de tam sahuvu elde etmek için her iki zikri birleştirdiler. Bu söylenenlerin hepsi, yeni başlayanlara göredir. Velayeti kubra erbabına göre ise, hayalatı nef yetmek, Şehvetleri de engellemek için hallerine en layık zikir şöyledir. Onlar muayen vakitlerin dışında Nefü ispat zikrinin devamını tercih ve tayin ettiler. Zikir onlarca meşru vakitlerde şanlarına en layık nefü ispat manasını tasavvur etmekle dil ile tehlildir. Çünkü şeriatin emrettiği zikirlerin hepsi dil iledir. Haşiye 19. Mesela salavat-ı şerifeler, vakit duaları, yani yataktan kalkarken tekrar yatağa gelinceye kadar vakte mahsus zikirler, namaz tesbihleri ve sevgi bağında hizbi azamdan sonra tarif ettiğimiz birden dokuz numaraya kadar olan zikirlerin hepsi dil iledir. Şüphesiz bütün zikir ve kıraatlerde huzur şarttır. Ancak gafletle yapılan zikir veya kıraat, zikirsiz ve kıraatsiz olan gafletten üstündür.